Herkese merhabalar Açık Radyo 94.9'da Açık Gazetedeki Soma nöbeti ayın 13'ü programını dinliyorsunuz şimdi ben Seçit Türkkan her ay Soma davasıyla ilgili gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz geçen ay evren işlerle konuşmuştuk. Soma davasının avukatlarından biri kendisi de ee, son duruşmadan sonra e, 9 Ağustos'a ertelendi duruşma bir, bir sonraki duruşma 9 Ağustos'ta yapılacak bilirkişi raporu bekleniyor aslında önemli bir dönemeç olduğunu söylemişti bize evrenişler bu e, son duruşmanın nasıl görüleceğinin e, zira bilirkişi raporunda Alp yargılanması e, ya da Alp en azından şimdilik dosyaya dahil edilmesi gibi bir görüş çıkabilir olacaktır. E, Hakim e, Soma davasına bakan hakim Aytaç Ballı e, özellikle Alp Gürkan'ın da bu konudaki görevinin tespitini istemişti bilirkişilerden ki Alp Gürkan da Soma Ayşe'nin yönetim kurulu başkanı e, soruşturmanın ona kadar genişleyip genişlemeyeceğini de e, yazılan bilirkişi raporu belirleyecekmiş gibi gözüküyor. Tam da bu yüzden 9 Ağustos'ta görülecek duruşmada bilirkişi raporunun artık hazırlanmış olması önemli bir dönemece işaret ediyor. Bütün bunlara geçmeden önce önümüzdeki programda elbette e, konuşuyor olacağız biz bilirkişi raporunu eğer hazırlanmış olursa elbette ama bu programda başka bir şeye bakacağız. Diken, Evrensel Gazetesi ve Bir Gün Gazetesi'nden e, internet editörleri e, bu yayında olacaklar. Üç e, ayrı mecradan ve Soma haberlerinin kamuoyundaki yankısını okunup okunmadıklarını ya da nasıl geri dönüşler aldıklarını okuyuculardan onları öğreneceğiz. Bir. Bunun dışında bu editörler törlerin ve tam da bu mecraların aslında Soma davasına bakarken neleri izlediklerini e, bir... ...bir onlara soracağız... E, ...neleri göz ardı ettikleri ya da etmedikleri... ...haberin hangi tarafını öne çektikleri... ...haberleri nereden... ...görmeyi tercih ettiklerine bir bakacağız... E, ...zira... ...kendi arkadaş konuşmalarımızda da şahit olduğumuz... ...bir şeydi... E, ...Soma davası haberlerinin e, artık... Ilgile, ...ilgiyle izlenmediği meselesi... ...iki, iki yıl geçti... E, ...katliamın üzerinden... E, ...ilgi bir şekilde azalıyor... ...tabii Türkiye'nin de içinde bulunduğu... ...durumla ilgili olarak artık... ...herkesin de genel ruh hali... E, ...hangisine yetişelim... ...olduğu için muhtemelen... ...bu da e, konunun bir boyutu... ...ama biz taraflarına bir soracağız... ...meseleyi, dediğim gibi Diken'den... ...Nurbanu Koca Aslan'la konuşacağız... ...Evrensel Gazetesi'nden... E, ...Mehmet Özer konuğumuz olacak... ...ve Bir Gün Gazetesi'nden Deniz Sarı'yla da... E, ...bir telefon bağlantısı... ...yapacağız ve burada... ...bütün detaylarıyla... ...SOMA haberlerini konuşuyor olacağız... ...bu programda... ...şimdi ilk telefon bağlantımıza geçeceğiz... Bir Gün Gazetesi internet editörlerinden Deniz Sarı olacak ilk konuğumuz. Evet Deniz Sarı hattımızda şimdi. Hoş geldin Deniz Yayına. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar. Şimdi e, Soma davası ile ilgili ben bir girizgah yaptım aslında ve biraz da şeyden bahsettim. Kendi aramızda konuştuğumuz şeylerden biriydi. Hı hı. E, Soma haberlerinin okunup okunmadığı, ilginin düşüp düşmediği. E, hı hı. İlk gözlemini almak isterim şimdi. Her ay dava görülüyor. Her ay hı. duruşmalar devam ediyor. Bir haftalık duruşmalar halinde bunlar ve hı. siz de her haberini takip ediyorsunuz. Hı hı. E, nedir haberlerin okunma oranları? Şimdiye kadar gördüğün kadarıyla senin? E şöyle 300 bin emeklinin yaşamını kaybettikleri mülk iş bahsediyoruz burada. İşçi katliamından bahsediyoruz. Katliam olduğu zaman insanlar çok ilgi gösteriyorlar manlık olarak. Mesela olarak adaletine 1.500-2.000 kişi girerken şimdiki haberlerde sonu ile ilgili 1502'nin özenek çıkıyor Hı -hı. İlgi gösteren kişi sayısı. Hı -hı. Peki nasıl geri dönüşler alıyorsunuz siz? Yani o e, ne bileyim yazdığınız haberlere yorumlar da geliyor. E, sizin bir, bir konumunuz ya, da var haberlerde. İdeolojik olarak birkaç kişisel bir, marunç bir toplumdan bahsediyoruz zaten. Bizim okulumuzda hani illa bir kişiselden bahsedemem bizim okulumuz için. Ee, AK de var, MET'lisi de var. Önce de var o kitlesinde. Belli bir kesim çok ilgiyle yaklaşırken diğer kesim işte zaten kaderleriyle fıtratlarına vardı gibi işte iddialar vermiş olduğu söylenmelerle senin karşına çıkıp yorum yazabiliyor. Zaten hani iştiği ve elinde sonunda ölecektir tarzı yorumlar da gelebiliyor haberlere. <gülüyor> yani bir <gülüyor> de haberleri verirken hassas davranmaya çalışıyoruz. Dar çok hem hassas davranıp hem de insanların da ilgisini çekmeye çalışıyoruz kullandığımız <gülüyor> başlıklarla ama. Dediğim gibi yani okuma sayısı o kadar düştü ki yani haberi yapan için de üzücü bir hal olmaya başladı. Hmm. Özellikle peki ne taraflarından tutmaya çalışıyorsunuz siz bu haberleri? Elbette e, bir ne bileyim teknik kısmı var hukuki boyutu Tabii. bir de i, insan Tabii. boyutu oluyor genelde. Sizin evet. tuttuğunuz taraflarında. Yani neresi? dediğim gibi hani biraz hatta davranmaya çalışıyoruz ama insanların da ilgisini çekmek de istiyoruz çünkü... Yani herhangi bir futbolcunun herhangi bir şeyi ne 4 bin kişi bir ben girerken haberi tıklarken son haberine 100 kişi, maximum 150 kişi giriyor ve biz de hani bunu biraz daha ilgi çekici, sıkaplar ifadeler kullanmadan ama insanların da hani merak uyandırıcı şeyler. Daha çok sosyal medyada paylaştıkken yapmaya çalışıyoruz bunu. Hı hı. Mesela işte hani 301 kişi hayatını kaybetti ve bunun sorumlularına ne olacak? Davası süreci nasıl ilerliyor? Hı -hı. Mesela bir skandal rapor daha gibi bir başlık kullanabiliyoruz. İnsanlar o raporu merak etsinler. Ne oldu, nereye gidecek Hı -hı. sorunlara ne olacak bunu merak etsinler istiyoruz. Hı -hı. Ama çok da yine de insanların içini çekmemeye başladık. Peki bu mesela 100-150 kişi dedik. Bu bir gün için o. nasıl bir rakamdır? Yani bir günün internet sitesi için hani günlük okuma oranına? Bir için düşük göre. bayağı. Yani o yüzden biraz önce de soruyorum bir bizim için gücü bir hal almaya başladı diye. Çünkü dediğim gibi yani daha basit bir haber de... Iı, Sıralamaya koyacak olursak böyle analitik diye kullandığımız bir şey de var bizim mesela anlık 10 haberi listeliyor sana kaç tane insan var içinde görebiliyorsun hı hı. bu onun üzerinden gidecek olursak en başta dediğim gibi böyle daha hani magazinsel bir haber varken 10. sırada yer alıyor Soma haberi yani hı. birinde 1500 kişi varken diğerinde bazen 50 kişi bile olabiliyor. Peki mesela Soma davaları başladığı zamanlarda yani her Hı -hı. ay görülen davalar bunlar. Sizin internet e, ekibiniz içinde de e, bir ne bileyim bir toplantı ya da o gün işte sen şunu izleyeceksin, evet. sen bunu izleyeceksin gibi bir görev dağılımı halinde mi çalışıyorsunuz? Bir de Tabii, yani kaç kişi çalışıyor? Yapıyorlar. Daha doğrusu bir hafta önceden oturup hani önümüzdeki hafta veya aylar içerisinde hangi davalar var takip edilmesi gereken. Hı -hı. Eğer çok... E, Hararetli bir şeyse, olarak da canlı bloğu dönüştürüyoruz ve dakika dakika saat saat vermeye çalışıyoruz. Bunu Soma için de yapmaya çalışıyoruz genelde. Burada çalışma eserinde editörler dönüştürüyoruz, genelde davaları yakından takip ediyor. O bize anlık olarak mesaj yolluyor, haber veriyor, telefonla bilgi hı hı. geçiyor. Biz de onu anlık olarak vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Peki, bir kişi genelde ilgileniyor herhangi bir konuda biz bu davalarda. Genelde bir ilgileneniniz hı hı. oluyor zaten. Evet. Peki kaç kişi çalışıyor? İnternet, İnternet departmanında 5 kişi çalışıyoruz. Şu. Peki bütün bu e, aynı zamanda gündemin yükünü de düşündüğümüz zaman sizin için zor bir süreç mi bunu izlemek? Nasıl bir süreç belki ya, bir kısada bir onda... kaldığı, bu kısada onda? Ya bu genel de ben oluyorum aslında davaları daha tecrübeli için büyük arkadaşlarla ben takip ediyorum. Ve bu hem gündemi de takip ediyorsun bir yandan <Gülüyor> ama bir yandan davada neler yaşandığına da bakıyorsun. O yüzden çok ruhsal olarak bir çökünçüye uğruyoruz. Hı <Gülüyor> hı. Yoruluyorsun en azından. O kadar çok bilginin senin beynine işlenmiş olmasından yoruluyorsun. Ondan sonra zaten insan okudu için bir şekilde bir izlenmiş oluyorsun. Evet, tam da böyle bir his. Hı -hı. Çok teşekkür ederim. Eklemek ben istediğin teşekkür ederim. var mıdır senin de? Yok, çok teşekkür ederim. Teşekkür. Görüşmek çok üzere. Olsun. Çok öpüyoruz. Hoşçakal. Hoşçakal. Evet, Deniz Sarı konuştuk Bir Gün Gazetesi internet editörlerinden ve şimdi de Evrensel Gazetesi'nden Mehmet Özer'le konuşuyoruz. Evrensel Gazetesi internet editörlerinden. Kendisi hoş geldin yayınımıza bulduk. Kolay Teşekkür, gelsin. Teşekkürler çok katıldığın için e, sana da. E, şimdi Deniz'de de konuştuğumuzda aslında bir e, genel olarak haberleri haberlerin okunmasında düşüş olduğunu ve magazin haberlerinin aslında bakarsan tırnak içinde magazin haberlerinin daha önde olduğunu söyledi bize. E, 13 Mayıs 2014'ten bu yana haberlerin okunma oranları nasıl seyrediyor? Sen nasıl izledin? Bir de sana soralım bunu. E, yani sadece Soma e, özelinde değil ama genel olarak yani benzer e, katkamlarında da e, bu Soma olur, başka bir iş cinayeti olur e, ya da e, benzer durumlarda yani olayın sıcaklığı geçtikten sonra hem takip etme hem de e, dediğiniz gibi haberlerin okunma sayesinde bir düşüş oluyor. Hı hı. E, bu doğru e, ama bunun birden fazla nedeni olabilir hı hı. diye düşünüyorum. Yani e, Sıcaklığın geçmesi e, Türkiye'deki gündemin yoğunluğuyla da birlikte dikkat dağılmasına da neden oluyor olabilir. Hı hı. E, ama e, şeyin de etkili olduğunu düşünüyorum açıkçası. yani Benzer dava olayları açısından konuşacak olursak, hı hı. E, yani dava haberlerinin okunmasının azlığının, Somadaki katliama olan ilginin azalmasından ziyade, hı hı. E, bunun da bir nedeni olabilir belki ama, ...davanın davadan bir beklenti olmaması yani davadan bir şey çıkacağına dair... ...ya yani bugün davada ne olmuş acaba? Soma katliamında e, parmağı olanlar yargılandığında ne çıkacak bugün? Acaba ceza mı çıkacak? Böyle bir beklenti yok kabı Hı -hı. oyunda. Hı -hı. E, yani davalara olan güvensizliğin de haberlerin takibini azalttığını düşünüyorum açıkçası. Bir örneğin... merak etmiyordur yani davada ne olacağını. Evet, bir başka bir bakış açısıyla bence doğru söylüyorsun. Peki sizin nasıl önlemleriniz var bunu? Çünkü e, örneğin ben bir gazeteci ve bu, bu süreci de izleyen biri olarak şu anda şunu düşünüyorum. Yani 9 Ağustos'ta görülecek diğer dava e, bilirkişi raporunun hazırlanması bekleniyor. Ve enteresan bir şekilde aslında avukatların da çok beklemediği bir şekilde e, hakim Aytaç Ballı'nın önemli bir müdahalesi var. Yani müda, e, müdahaleden ziyade bilirkişi heyetine şunu söylüyor... E, Alp Gürkan'ın da... E görevinin tespitinin yapılması gerektiğini söylüyor. Patronlara çok uzanmıyor ve e, genelde bu tür durumlarda ya da üst kademelere uzanmadığını biliyoruz ki e, şunu da kenarda tutmak lazım. Kamu görevlilerine de uzanmadı hala bu davanın bir ucu. E, ama Alp Soma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı'nın e, bir şekilde ismi geçti ve bir şekilde bilirkişi heyetinin tutumuna göre de e, davaya müdahil olabilir. Önemli bir konumundayız aslında bu davanın. Dediğim gibi çok da bilirkişi raporları da görülmeyen hakimlerin tutumlarında görülmeyen bir süreçten bahsediyoruz. Sizler nasıl önlemler alıyorsunuz bu haberlerin okunması için ya da okunmaması için ya da e, nasıl bir sıralama var kafanızda senin biraz önce yaptığın o e, açıklamanın da ışığında düşünürsen nasıl giriyorsunuz ya bu haberleri aslında e, yani tam da biraz önce söylediğim gerekçeden yola çıkarak bize daha büyük iş düşüyor aslında şöyle evet. yani bu bu tür davalarda e, gerek ee, hani işte bu, bu tür katliamlar da sorumluların yargılanması ya da tersinden diğer davalarda işte e, hani gazetecilerin yargılandığı davalarda e, kamuoyu aslında bunlara ne kadar e, nedeni duyarlı olur ne kadar takip ederse hı hı. E, o şekilde aslında sonucu da et, etkileyebiliyor hı hı. E, Soma davasına da belki hani işin buraya kadar gelmesinin noktasını bir ee, belki kabine kaybedenmediğin sayısının çok fazla olması mahkeme üzerinde bir baskı oluşturmuş olabilir. Hmm. Ee, ya da Ermenek'te olmadı mesela. Evet. Benzer bir e, şey. E, yani burada da e, tabi sayı çok fazla olunca artık belki de e, ceza vermek durumunda da kalacaklar. Patrona da ceza vermek durumunda kalacaklar. Çünkü bir yerde de kamuoyunu artık ikna etmeleri de lazım bir şeyler yaptıklarına dair hı hı. Ee, ikincisi de yani ilgi düşse bile yine de takip edildi sonuçta soma davası hı hı. Ee, biz de işte yıl dönümünde özellikle e, hazırladık Belki sadece hani soma davasında bugün şu oldu işte şunlar ifade verdi böyle dediler demekten ziyade de, her dava vesilesiyle Soma'da ve Soma sonrasında aslında Soma'dan sonraki sürece bakarsak 2 yılda Soma'da ölenden daha fazla işçi öldü. Evet. Yani her yıl işte inşaatlarda bu tür haberlerde yaptık. Mesela işte gizli Soma inşaatlar diye her yıl inşaatlarda ölen işçilerin sayısı Soma'daki ölenlere yakın de aşıyor. Hı hı. Yani Soma'yı sadece Soma ile sınırlamayan haberlerle belki hem genel olarak iş cinayetlerine ve iş cinayetlerinden sorumlu olanların yargılandıkları davalara hem de bu cinayetlerin tekrarlanmaması açısından ilgiyi ve dikkati uyanık tutmak açısından belki yani işte sıradan bir dava haberi gibi görmeyip hı hı. gerekirse her seferinde işte manşet yapmak. Evet. gerekiyor diye düşünüyorum. Evet bir de şöyle bir gözlemim var katılır mısın bilmiyorum. İnsan hayatı hikayelerinin öne çıktığı durumlarda o haberlerin daha çok okunduğuna şahit oluyorum. Ben kendimden de kendi okuma alışkanlıklarımdan da düşündüğümde hani bir dava seyir sürecinden ziyade bir hikaye anlattığın zaman ee, hayatını kaybeden birinin hikayesini ki, ki bunu 10 Ekim e, Ankara Garı Katliamından sonra da gördük. Ee, i̇nsan hikayelerinin biriktirilmeye başlandığı bir zamanda yaşıyoruz. O haberler daha çok okunuyormuş ya da ilgi görüyormuş gibi geliyor bana. Katılır mısın? Sen ne söylersin? Ee, i̇nternet etkili evet, oluyor. Yani doğru, normal de sanırım. Yani şöyle bir şey oluyor. Yani rakamlarla ifade edildiği zaman ölenler bir süre sonra sanırım yabancılaşma da doğuruyor. Hı hı. hem haberi yapan hem de haberi okuyanlar açısından işte yine bugün inşaatta göç olduğu kişi şey öldü deyip hı hı. aslında rutin bir sürece dönüşüyor hı hı. bu okunma ve aslında kendini kendini orada hissetme şeyini de azaltıyor ama insan hikayeleri biraz daha değiştiriyor durumu yani işte mahkemede işte bir soma hayatını kaybeden bir madencinin eşinin ee, ne bileyim haykırışı ya da e, oradaki işte eee yetkililerle de patronla olan diyaloğu e, bunlar belki daha canlı kılıyor. Yani hem olayı hem de haberi daha canlı kılıyor. Tabii bunu çok sulandırmadan ve duygusallığa kaçırmadan yapmak önemli. E, yani sizin burada görüş aldığınız diğer arkadaşların da bunu yaptığını sanmıyorum. Hı hı. Ee, hani bu söylediğim başka genetteki gazeteciler için geçerli evet. ee, özellikle bu hayatını kaybeden askerlerin e, ölüm haberlerinde çok sık başvurulan konulardan biri yani tek taraflı bir duygu sömürüsü de e, ne de kaçmadan hı hı. ama insan hikayeleri. sonuçta öğrenler insanlar yani işte e, Soma yıkılınca işte 300 tane robot ölmedi orada hı hı. makine parçası değillerdi öyle çalıştırılsalar bile e, sonuçta her birinin yaşadıkları ya da yaşamak yap planladıkları hikayeler vardı. Birçoğu da genç yaşlı olan insanlardı. Hı -hı. E, bunlar önemli tabii. E, geride kalanların hikayeleri de önemli. Yani bir sonrasında işte o vaat edilen yardımların yapılmadığı, evin teslim edilmediğine dair de haberler girdik. Evet. E, ya yani şöyle şeyler vardı mesela onlar çok acıydı. Yani işte hayatını kaybetmeyenlerin e, işsiz kalmasıyla e, isikaldığı bir süreç yaşandı. E, yani Somada çalışan madenciler, yani ölmeyen Somakar'da evet. ölmeyen madenciler ve yakınları neredeyse, hani keşke madende işte hayatını kaybetseydi de bize de e, ne bileyim Tazminat kazınat balans ya da bir ev sahibi olsaydı konumuna getirildiler. E, yani bu hem haberlerle hem de devletin yaklaşımıyla da aslında bu noktaya getirildi. Bu da e, yani başka bir Evet orada sonunda evet. yaşanan evet ve galiba basın üstüne düşen bir başka sorumluluktan bahsediyoruz burada da evet, evet. Ee, haberin dozunu ayarlamak çok teşekkür ederim Mehmet katıldığın evet, teşekkür için ederim. Ee, eklemek istediğin başka bir şey var mıdır onu da alalım evet, en son kolay gelsin. Tamam. çok sağ ol kolay gelsin tamam. size de İyi zaman ya. erdiğin için hoşçakal Evet Açık Radyo 94.9'da Soma Nöbeti ayın 13'ü programına devam ediyoruz az önce. Mehmet Özer'le konuştuk. Evrensel Gazetesi internet editörlerinden biriydi kendisi. Şimdi de Diken'den Nurbağan'ı Koca Aslan'la konuşacağız. Hoş geldin Nurbağan. Hoş bulduk. Evet ve e, aslında... 13 Mayıs 2014'ten bu yana Soma Katliamı ile ilgili haberlerin okunma, ilgi görme oranlarıyla ilgili bir program yapıyoruz burada. Senin genel olarak gözlemlerin nelerdir? Bir de diken tam da internet mecrası olarak çıktı yola ve bu konuda da dikkat çekiyor hakikaten. Sen neler söylersin? Senin gözlemlerin nelerdir? En genel soruyla başlayalım. Hı hı. Ee, yani İKİ'nin zaten kurulduğu zamanlara e, ilk zamanlara aslında tekabül ediyoruz Soma Katliamı. Hı -hı. Ee, i̇lk zamanlarda hani biliyoruz ki hepimiz yani çünkü Türkiye şoka girmişti ve günlerce belki haftalarca bu hikaye konuşuldu. O Hı -hı. zamanlar çok fazla söylenen şeyle yani bunun e, asla unutulmayacak bir mevzu olduğuydu. Fakat e, yani maalesef Türkiye'nin e, Son derece işte patlamalarla, her, her geçen gün patlamalarla geçen gündeminde SOM'a gitgide unutulan bir hikaye haline gelmeye başladı. Özellikle dava süreci başladıktan sonra bunu görebiliyoruz. Davaların ne çok fazla sivil toplum kuruluşlarınca çok takip edildiği söylemez ama basın tarafından da düzgün bir şekilde takip edilmiyor. Hı -hı. Ve okuyucuların da buna ilgisi biraz düşmüş durumda biz özellikle her davadan, her duruşmada neler olduğuna ilişkin haberler yapmaya çalışıyoruz. Öncesinde duruşma olduğuna ilişkin hatırla, hatırlatıcı haberler yapmaya çalışıyoruz ama hmm. e, örneğin e, herhangi bir e, saldırı durumunda, yani ki normal bir şey aslında saldırı durumunda e, ki haberleri okunması son derece normal ama yani normal bir haber Türkiye'nin gündeminde skandal olabilecek derecede bir, önemli bir haberi atıyorum bin kişi okuyorsa Soma'daki bir dava haberini bazen bunu kendi ekranımızda görebildiğimiz için 20-30 kişinin kadını görüyoruz ve üzülüyoruz tabii. Hı hı. Ama yani çünkü takip edilmiyor. Hı hı. Bunda sadece insanların ilgisini yitirmesini nefisinde olduğunu düşünmüyorum. Bir yandan aslında ilgisini yitirmiş durumda. Mesela ajanslarda soma haberlerini e, resmen özel bir çabayla biz arayıp bulabiliyoruz. Hı -hı. Çünkü e, internet sitesi olarak her zaman yerinde bir davayı ya da yıl yerini takip etme ol olasılığımız olmayabiliyor. Hı -hı. E, ama e, mesela ek, e, ajansların internet sitelerin birinci sayfalarında eskiden olan bir şeyi e, haberi mesela şimdi içeride arka tarafları gömülmüş ufacık Hı -hı. bir şekilde görebiliyoruz. Eskiden Hı -hı. E, yıl dönümlerinde yine ya da e, bir sonraki duruşmalarda muhakkak canlı yayın yapan ana akım medyanın e, sadece e, bir duruşma haberini, işte, iki üç dakikalık bir bülten haberini hapsettiğini görüyoruz. Hı hı. E, bütün bunlar da aslında internette bizim gibi biraz daha ufak mecralı yerlerin istediği kadar evimizden geldiğince bu hikayeyi, gündemde tutmaya çalışsak da e, gündemde tutamayışımıza neden oluyor. Çünkü bu biraz daha aslında ana akımında baskı yapmasıyla <gülüyor> mümkün olabilecek bir şey. İç... Söyleyebileceklerim bu yönde. Evet peki siz e, nasıl çözümler buluyorsunuz ve e, bir de şeyi sormak lazım dikende kaç kişi çalışıyor nasıl bir iş bölümü yapılıyor örneğin Soma davası gelirken ya da yapılıyor mu e, bir rutin gündem içerisinde biri özellikle takip ediyor mu bu haberleri e, yoksa herkese dağılmış vaziyette mi sürüyor sizin çalışma prensibiniz ne oluyor örneğin Soma davaları devam ederken? şöyle aslında katliam olduğunda zaten hemen anında oraya giden bir ekip vardı Bu ekip hı hı. Elbette, hani o send de onların içindeydin. kaynaklarıyla oradaki yani tecrübesiyle oradaki ortamı koklamasıyla bir ke elbette soma haberlerini daha fazla yönelmeye başlamıştı. Fakat Hı -hı. aradan geçen zamanla değişen ekip ya da e, aslında hepimizin de bir şekilde bu konuyu bilmesi gerekmesi. Yani hala ba, e, bir iki kişi üstlense de Hı -hı. Hani yeri geldiğinde o insanların ofiste olmaması ya da başka nedenlerle diğer arkadaşlarımızla son haberlerini yapıyorlar. Bir tane zaman şeyi yapmaya çalışıyoruz. Önceden ne, nerede kalmıştık? Hı -hı. Hani önceden neleri biliyorduk? Bunu her haberde vermeye çalışıyoruz. Hı -hı. Ki e, okuyucuya da hani... Bakın bundan önce bunlar bunlar olmuştu şimdi de e, bu aşamaya geldik kısmını hatırlatmak için çünkü dediğim gibi zaten ilgi çok az bir duruma kaymış e, vaziyette e, ben mesela mümkün mertebe takip etmeye çalışıyorum e, son haberlerini Bununla hmm. ilgili çok mesela güzel hani dedim ya nasıl dikkat çekilebilir diye bunu örnek hmm. hani gösterebileceğim çok güzel bir şey var daha yakın zamanda çıktı bu. Şu an duruşmalar hala devam ediyor. Ee, geçtiğimiz günlerde bir şey öğrenmiştik. Ee, biliyorsun, ya, patlamanın, ya, yangının neden çıktığının anlaşılması için işte bir kişi e, incelemesi Hı -hı. yapılacaktı ve e, Hı -hı. bununla ilgili bir takım numuneler numuneler al, alınıyor. Evet. Bu numunelerin Somakümer işletmelerinin çalışanlarına yani bilik kişilerin gözetiminde ama bizzat orada çalışan insanlara aldırıldığına dair haberler çıktı. <gülüyor> Ve e, maden teknik arama e, uzmanları işte kamera kayıtları eşliğinde numuneleri açıyordu. Ve yani e, numunelerin numune poşetlerinin su aldığı, bazı numunelerin hiç alınmadığı, işte sondaj dışı örneklerin alındığı, yani aslında numune poşetine girmemesi gereken şeylerin girdiği falan gibi. Dolayısıyla da aslında biz bu bu ki gerçekten suçluların kim olduğunu anlayabilmemiz için en önemli şeylerden biri olan bu delillerin düzgün bir şekilde alınmadığı üstüne üstlük bir de şirkete alındırıldığı ortaya çıkmıştı. Hı hı. Bu normal bir ülkede skandal olur. <gülüyor> günlerce konuşulur. Yani fakat e, ben bu bir yaptığımda 30 e, 34 kişinin falan okuduğunu gördüm. Hmm. Kendi sistemde Mesela bu bir evet. örnektir. Aileler mesela biz ve bir şey daha var işte gün nasıl dikkat çekmek için. Aileler zaten iki yıldır eee yalnız bırakıldıklarını, dava süreçlerinde yalnız bırakıldıklarını, yıl dönemlerinde bir yalnız bırakıldıklarını söylüyorlar. olan yıl dönemin yıl dönemlerinde özellikle Soma'da da bunu birebir gözlemleyebiliyorsunuz. bir tarafta aileler yürüyüş düzenlerken ilçe halkının pek bir şekilde onları izlediğini görebiliyorsunuz maalesef. Bununla ilgili mesela haberler çıkıyor da bu yıl döneminde. Ee, iki oğlu ölen bir e, madenci yakını vardı Senem Yıldır'ın. Onun sözleri çok konuşulmuştu. Giden gittiyle kaldı be yavrum diyordu. Hı hı. Ee, biz e, mahkeme salonlarında yalnızız. Ee, hani destek e, desteği yitirdik maalesef diyordu, e, deniliyordu. Hı hı. bu hani Daha ne olsun bir yandan? Hani, e, aileler yalnız Başlıklı konulu haberler yaptığımızda da bunlar okunmuyor mesela. Ama Hı -hı. şeyi görebiliyoruz. Ee, ne bileyim Twitter'da e, Soma kalplarının yıl dönümünde... ...işte unutursak kaydımız kurusun tadında... ...işte Hı -hı. çok ebedi güzel hoş laflarla, güzel fotoğraflarla paylaşımlar yapıldığını görüyoruz. Fakat bu, bu gündem oluşturmaya yetmiyor. Evet. Ee, çok teşekkür ederim Nurbanu. Süremizin sonuna geldik. Soracak Hı -hı. birkaç şey daha vardı yine de ama e, senin eklemek istediğin bir şey var mıdır? Son olarak onu sorayım ben. Ee, yani e, bu hikayede hepimizin sorumluluğu var. Biz basın çalışanlarının, gerçekten duyarlı olan insanların, sivil toplumu kuruluşlarının herkes ama yani yine her... E, İşin büyük kısmı aslında ana akım medyaya düşüyor bana kalırsa bu konuda. Hı hı. Yani çünkü bir e, televizyonun ya da basılı bir gazetenin e, etkisiyle bizim gibi küçük daha alternatif diyebileceğimiz yerlerin etkisi maalesef bir olmuyor. Ee, bu da maalesef ana akımda da benim de bahsettiğim e, işte tam okunmuyor, ilgi çekmiyor e, şeyi e, ana akımda zaten bir motivasyon unsuru. Maalesef hı hı. ilgi çekerse o haberin üzerine atlanır ve günlerce e, konuşulması için büyük bir çaba sarf edilir. Eğer ilgi kaybolduysa o hikayeyi sahipliğinle yapılmaz artık. Hı hı. Bence e, buradaki bas konusunu biraz oraya yöneltmek gerektiğini düşünüyorum. Evet. E, kaldı ki yine sivil toplum kuruluşları yine e, Soma'yı unutmak gerçekten unutmak istemeyenlerin de e, oraya gerçekten bilfil bir şekilde yardımcı olmaları da önemli bir faktör. Evet çok teşekkür ederim Nurba Hanım. yorumların ben için ve katkın için e, yine görüşmek üzere diyelim. Tamam teşekkürler iyi yayınlar sizlere de. Teşekkürler hoşçakal kolay gelsin. Hoşçakal. Evet, Açık Radyo 94.9'da Somya nöbeti ayın 13. programını dinlediniz. Diken'den Nurbanu, Koca Aslan, Evrenselden Mehmet Özer ve bir günden de Deniz Sarı telefon hattımızdaydı. Ee, bugün medyanın tutumunu konuştuk. Ee, Soma haberlerinin akıbetini konuştuk biraz da. Önemli çıkarımlar var. Ee, şimdilik süremizin sonuna geldik. Devam edemeyeceğiz bununla ilgili. Ee, fakat eğer size takip etmek isterseniz internet sitemizin açıkradyo.com.tr üzerinden Soma nöbeti podcastlerine göz atabilirsiniz e, programla ilgili orada bir yazıyı da bulacaksınız ilerleyen günlerde ve Twitter adresimizde orada ben seççi Türkkan Teknik masada Ömer Şahinle beraberdim bugünkü yayında diğer ay Önümüzdeki ait bilirkişi bilir kişi raporunu konuşmak üzere tekrar buradayız hoşça kalın